Biriken adına da Okan Urun ve Melis Teskan bizimle. Melis önce sana sorarak başlayayım. Biriken nedir? E, merhaba, e, teşekkürler Çelenk. E, Biriken bizim 2006'da kurduğumuz sanatçı kilisi. E, Sanat kilisi kelimesini bulmamız biraz zaman aldı. Çünkü en başlangıçtan beri biraz farklı alanlarda çalışmak istediğimizi biliyorduk. Yani birbirinden farklı disiplinlerde diyelim. Artık zaten o kavram kaldı mı ona bile emin değilim. Şimdi geri baktığım zaman ama o zaman bizim açımızdan Okan ve benim açımdan bunu, bunu ifade edebilmek çok önemliydi. Sadece tiyatro olmadığını, sahne sanatları ya da görsel sanatlar alanında sadece takılık kalıp kalmadığımızı ifade edebilmek çok önemliydi. Bir ikinci şey de kendi ismimizin dışına çıkmaktı. Ortak bir üretim alanı, orta, ortak bir pratik oluşturduğumuz için e, ikimizin adı dışında bir isim bulmak istedik. O noktada da hala daha bizim ilham perimiz olan Gürtan Akın'ın şiirinden yola çıkarak kendi ismini koyduk. Belki Okan da bir şey eklemek ister. Evet. O şiirin başında işte her şey birikir. Sözler, düşünceler ve nesneler biçiminde her şeyi birikir diyor Gülten Akın. Biz biraz da yani iki kişi olunca zaten ister istemez düşünceleri paylaşarak, tartışarak, ekleyerek ve birleştirerek ilerleniyor. Yani çok doğal olan bir şey. Hem yani şiirin genel içeriği hem fonetiği hem de aslında bizim çalışma biçimimizin İki kişi olmak üzerinden ancak bu, bu şekilde olabileceğini de düşünerek e, nihayet bulabildiğimiz bir isimdi. Melis'in dediği gibi hani birazcık da e, başlarda hatta böyle ileri derecede anonim kalmak üzerine bir şeydi yani e, bu. Sonra biraz kırıldı bu durum ama isimimiz devam ediyor ikili olarak. Bu ismi kullanıyoruz evet. Peki bu biriken adının neredeyse yaptığınız projelerin içeriğine, kavramsal çerçevesine de bir etkisi olduğundan da bahsetmek gerek zaten. Herhalde bu esin kaynağı olarak o anlamda da size olmuştur. hani Daha belki dinleyicinin... E, aklında somutlaşması adına e, örneğin bizim de birlikte çalışma fırsatı bulduğumuz, küratörlüğünü yaptığım Pera Müzesi'ndeki Mektep Meydan Galatasaray Sesli'nde yeni bir proje geliştirmiştiniz. Bir enstelasyon ve performans projesi <gülüyor> Unplugged başlığı altında. Ama onun da bileşenlerinden olan bir yazıklar listesi vardı. Örneğin 1990'lara da atıfta bulunan biraz hepimizin, üçümüzün de aslında e, ilk gençliğinin okul zamanlarının geçtiği e, bir döneme ama onun da evveli ameliyatı vardı. O projenin de ameliyatı vardı. Ve yine peramüzesi buradanmış olalım. E, Ulyasole küratörlüğünde bizim Mektep Meydan Galatasaray'da da birlikte çalıştığımız ikipten aynı zamanda bu kez onun küratörlüğünde Kiç meselesine odaklanan zek meselesi başlıklı e, sergi yakın zamanda pera tamamlanmış oldu. Onun da kataloğuna bir iş ürettiniz bu kez. Zaten bu tarz çalışmalarınız da var. Onu da vurgulamak lazım. Yani görsel sanatlarla sahne sanatları, performans tiyatro ekseninde gitmekle beraber tamamen onun dışında editöryel kuratoryal programlama e, düşünce üretimi işte atölye çalışması laboratuvar birazdan onlara da gireceğiz alanda da çok aktifsiniz aslında ürettiğiniz şey bu alanda düşünce fikir tartışma olarak da özetlenebilir dolayısıyla zepp meselesi sergisinde pera müzesindeki bu ikinci serginin kataloğuna bir katkıda bulundunuz e, sergi evet yakın zamanda kapanmış oldu ama sözlü çağr yazı kalır. Katalogdan bahsetmek mümkün. Orada da bir listeleme, yine bir biriktirme durumu söz konusu. Belki biraz bunlardan bahsetmek istersiniz. Okan sen başlamak ister misin bu kez? E, tabii oradaki de bir yazıklar listesi aslına bakılırsa. Bu bizim e, hemen hemen yani kariyerimizin en başlarında yaptığımız People as Places as people diye bir e, işin parçasıydı. E, bu yazıklar listesi. E, o, o dönem bir o dönem MySpace e, vardı. MySpace'in sonlarına doğru aslında e, yani ortalarına doğru bir dönemdi. Daha sonra da kayboldu gitti MySpace. E, başka bir türlü bir sürü sosyal şey geldi. O listeleme meselesi çok e, şey bir şeydi. Belirgin bir e, durum oluşturuyordu. Yani insanlar sevdikleri şarkıları, sevmedikleri, beğendikleri filmleri, beğendikleri işte şarkıcıları vesaire listeliyorlar ve birbirleriyle paylaşıyorlardı aslında kitapları vesaire ee, biz de e, o o tür bir şeyi gerçek bir alan uzamda e, gerçekleştirmek isterken e, insanların e, yazık buldukları şeyleri listelemek yani e, ama bu şey anlamında yani hem e, hem e, Bir şeyin yazık olması yani bir kaybedilen bir şeye dair duyulan bir içten duyulan bir melankoliyle karışık bir yazıklık hissi bir, bazılarında da beğenmedikleri bir şeye de karşılık gelebiliyordu. Ve bunu girebilecekleri bir platform oluşturduk. Darma adlı bir arkadaşımızla ortaklaşa bir internet platformu ve bir listeleme platformu oluşturduk. Melis belki sen bir şeyler eklemek istersin buna yazıklar listesini işte üç dilde e, ismi vardı. Biraz o dönemlerde yine bugün olduğu gibi işte Fransa, Türkiye, orası burası arasına gidip geldiğimiz için oradaki tanıdıklarımız ve buradaki tanıdıklarımız üzerinden başlamasından dolayı hani üç dil, dört dil işte herkes kendi istediği dilde yazabildiği e, listeleyebildiği bir yerdi. E, Okan'ın söylediği gibi tarih tabii bambaşka bir tarih. MySpace dönemi daha ilk defa like'lar falan başlamıştı. Beğenilerle yükseltmek, top list yapmak falan filan. Bizim de çok Basit bir web estetiği içerisinde ama belli estetik tercihlerin içinde yapıldığı bir estetik içerisinde insanların anonim olarak paylaştığı hatta en büyük sevkiniz de acaba bunu kim koydu tanıyor muyum sorusunu sormak paylaştığı cümleler kelimeler kendilerince yazık buldukları bir şey bir liste aslında bunun en başlangıcı da daha da dibine gitmek istersek bu people as places dediğimiz People as Places as people dediğimiz projenin ilk aşamalarından birinde Paris'te bir performans yapmıştık aynı Paris, gjorde vi en performance med samma namn och vi hade samma lista som vi hade skapat. Det var på kartonger och det var en institutionell saker. De människorna som var ...MySpace'in içerisine girebiliyorlardı. Bizi işte bizimle interaksiyona girebiliyorlardı, etkileşime girebiliyorlardı. Ve listeye de katkıda bulunabiliyorlardı. Ama bu karton ve markörlerle oluşturulan bir listeydi. Bir sonraki aşamada bir sene sonra, altı ay bir sene sonra... ...biz bunu bir web sitesi olarak oluşturduk ve orada kaldı. İşin e ilginç tarafı yani 2000'lerin işte nedir bu? 2009-2010 falan diyelim. 2008-2009 seneleri diyelim... E Muhtemelen işte birçok farklı yerden ve birçok yaştan insan o e, anonim listeye katılmış olsa da böyle bilemiyorum bana mı öyle geliyor? Bir 90'lar kokusu vardı zaten o listenin üzerinde. Yani muhtemelen bizim jenerasyonun daha yirmilerinin e, sonuna yaklaşan jenerasyonun e, zaten e, ergenlik çağına olan <gülüyor> nostaljisiyle bir şekilde birleşmiş bir 90'lar kokusu zaten vardı o listenin üzerinde. Evet. Şimdi bu ve, tek meselesinde ve, pardon, ve, kısmı da, e, bu e, listenin e, büyük bir kısmı diyelim e, bir şekilde hani, büyük bir kısmından bir seçki. O seçkiyi de biz tek başımıza değil Ulya'yla beraber oluşturmayı tercih ettik. E, ve hani o listeye bir daha geri dönüp baktığımız zaman e, onu da görüyoruz Okan'ın söylediği şey. Yani aslında yazık olanlar değil <gülüyor> sadece. İnsanların kızdığı şey, tam bu forum kültürü de aslında bir şekilde o listede okunuyor. Daha sonraki amplakta yaptığımız yazıklar listesi ise bizim, Okan ve benim kendimizin yazıkları aslında. Hı hı. Öyle diyebiliriz bizim kendi yazıklarımızdan oluşan kişisel ya da kolektif kayıplarımızdan oluşan bir listeydi. Doktanlara ee... dair bir şeydi yani hem, hem aslında hani tabii ki biraz İstanbul'da olduğumuz için o dönemlerde İstanbul'a dair bir takım kayıplar veya özlemler ve ama aynı zamanda ülkenin de genel politik 90'larını düşününce ona dair yaşanan bütün hayal kırıklıkları, felaketler ve umutsuzlukları hepsini olmasa da içeren bir yazıklar listesiydi. Unplugged senin küratörlüğünde yaptığımız işteki listeyi. Onu da hakikaten bir anonim olmak değil, tam tersi bir şeyi seçerek, hani mikrofonun başına geçerek Melis ve biz hani gerçekten kişisel bir yerden söylemeyi tercih ettik. Hani bu listenin tam tersine bir yerden işleterek seneler sonra aslında Bağımda, evet, de onu... Bunun tabii özel bir yeri vardı. Belki onu da söylemek lazım. Neden bu kadar kişiler bir yerden siz de baktınız? Çünkü baktığımız şeyde bir meydan, bir kamusal bellek alanı olarak Galatasaray ve aynı zamanda da Melis'in birebir okul yıllarında geçirmiş olduğu bir e, okul olarak yani bütün o formasyonu vermesiyle ve ilk gençlik yıllarının birinin belirleyici bir şekilde geçirmesiyle onunla kurulan o öznel ilişkiler diyelim, e, otobiyografik yönler zaten sergide geri kalan sanatçıların işlerinde de birebir deneyim ya da aktarım bakımından ön plandaydı. Dolayısıyla sizin o listelemeyi o tarafa aktarmanız da son derece anlaşılır bir şeydi. Başka bir konuya hemen e, atlamak istiyorum. Bütün... E, Evet, zevk meselesi sergisi yakın dönemde yani 2021'in Ağustos ayında tamamlanmış oldu Ulya Soley e, Küratörü'nde ve kataloğa da bakabilirler. Bizim çalıştığımız sergi 2018 yılıydı. 2019'da sizin daha önce de çalışma fırsatı buldunuz. Özen Yula ile. Onun metnini yazdı, teksti ona ait olan bir işbirliğiniz hayata geçti. İstanbul Tiyatro Festivali bünyesinde premierini yaparak çok da ses getirdi. Ama herkes tarafından da yeterince görülemedi araya pandemi girdiği için. Çünkü premierini yaptıktan sonra başka vesilelerle de sergilendi. Sahibinden kiralıktan bahsediyorum. Biraz özellikle başta sır gibi tuttum. Ama akabinde araya pandemi girdiği için zaten hiçbir şey takip edilemez, izlenemez bir hale e, geldiği için araya bir es e, girdi. Biraz da yazık oldu diyebiliriz ona sanki az önceki liste gibi. Ta ki benim takip edebildiğim kadarıyla ve harçtan sanatında odağın o anlamda çok giriyor. Viyana'da Oradaki nitelikli bir festivalde bu yaz yani 2021 yılının haziran ayında tekrar bu sefer ulus, daha da uluslararası bir izleyiciyle buluşana dek. Biraz sahibinden kiralıktan bahsetmek ister misiniz? Melis sana sorayım ilk kez. Bu nasıl gelişti ve sahibinden kiralık nedir? Ee, sahibinden kiralık senin de söylediğin gibi Özen Yulan'ın 2000'lerin başında aslında en çok yakın bir tarih değil yazdığı bir oyun. E, Okan'ın da yine e, yani kendisi söylese daha iyi aslında ama master e, master tezinde de Fransızca çevirdiği bir oyun. Biz ta o dönemden beri ki zaten bizim özenle tanışmamız, karşılaşmamız, işte e, biriken ismini kendimiz Okan ve benim için tartışmaya başladığımız dönem hepsi aslında biraz e, oralara denk geliyor. Bizim için de aslında o anlamda e, sembolik yeri olan bir oyun. O dönemden beri tanıdığımız, sevdiğimiz bir metin. Ee, daha o dönemlerde bizim için tam olarak sahnelemek söz konusu olmamıştı. Yani o soruyu tam olarak o şekilde kendimize sormamıştık ama e, 2018 gibi e, aslında sahibinden kiralığı yeniden okumaya acaba sahnelesek nasıl olur gibi soruları kendimize sormaya başladık. ve 2018'de İKSV Tiyatro Festivali'nde e, oyunun okuma tiyatrosunu yaptık. E, hemen 2019'da da e, oyunu sahnelemiş bir şekilde Ee, yine aynı tiyatro festivalinde, İKSV tiyatro festivalinde gösterdik. Ee, o aradan geçen bir senelik o zarfta, aslında neredeyse hani e, ilk ekibe çok yakın bir ekip sanırım, yanlış hatırlamıyorsam. Ee, aynı ekiple çalışmaya devam ettik. O dönemde e, okuma döneminde oyunu görmüş olan, daha sonradan da işte bir misafirliğe gittiğimiz Wiener e, Festivali, bir yanındaki festivalin festivali. Ee, oyunun kopyodüksiyonunu üstlendi İkase ve Teatr Festivali gibi ve böyle bir şekilde gerçekleştirmemiz mümkün oldu. Ama aslında hikaye çok daha uzun bir hikaye. Belki oyunun içeriğinden okan bahsetmek ister. Evet ee, oyun, oyun bir parkta geçiyor. Ee, yani şehrin kozmopolit bölgelerinden birinde bir park diye tanımlıyor. Onu özen yula genelde izleyenler gezi parkı ile ilinti kurabiliyorlar ama Ankara'daki kulu park veya işte başka bir parkta. Yani büyük şehrin ortasındaki bir parkta. Ee... <gülüyor> geceleri daha çok bedenlerini satarak geçinen seks işçiliği yaparak geçinen erkeklerin çalıştığı bir park. ve Bu parkta tabii bir üst şey var. hani Bunların en başındaki kişi var ve aynı zamanda genç orada çalışanlar var. Herkes yani ekonomik sıkıntının pençesindeki bir gençlikten bahsediyoruz. Herkesin yaşam savaşı verdiği bir şeyden. Oraya parka yeni gelen Adnan diye bir arkterimiz var ve onunla e, o parkta geçip giden e, o parkta da vakit geçiren bir genç kız arasında yaşanan bir aşk hikayesi var ve bütün parktaki bütün alış-veriş-satış e, işte e, denklemlerinin biraz e, patlatıyor çözülmesine neden oluyor ve de tabii ki şiddetin e, getiriyor akabininde e, çünkü işte hesaplaşma işte ne bileyim üstün e, as, hasta e, hakimiyet kurması, iktidar mücadelesi vesaire yani bir tür mikrokozmos aslına bakılırsa Türkiye'nin gençleri ve çaresiz bir şekilde e, bulunan gençlerinin üzerinden e, bir tür e, Türkiye panoraması da çiziliyor aslına bakılırsa yani hani sosyoekonomik e, Ee, bir panorama da çiziliyor. Aslında genel olarak gençliğin içinde bulunduğu durumu da şey yapıyor. Bize 2000, işte bu yıllarda tekrar okuduğumuzda hakikaten çok çarpıcı gelmişti. Ve Türkiye'de yeniden bir, yeniden değil belki de hiçbir zaman çıkmadı ama hani en azından böyle bir ilüzyonel bir dönem geçirdi. Hani ekonomisi iyiye gidiyor e, gibi. Ve yeniden bir müthiş bir e, toslamaya uğradığı zaman hani bu hikayeyi bugün günümüzde anlatmak e, ilginç geldi açıkçası. Siz evet, yani Okan'ın söylediği gibi ay pardon. Evet. Okan'ın söylediği gibi bu iktidar ilişkisi meselesi aslında bizi hani bir daha 20 sene önce neredeyiz 20 sene sonra geri dönmekte bizim ilgimizi çeken şey de işte bu ekonomik darlanmanın dışında oradaki iktidar ilişkileri kadın erkek ilişkileri aslında bana kalırsa evet Türkiye ile ilgili çok ciddi bir panorama çizmekle beraber şu an dünya çapında tartışılan konuların da bir anlamda mikrokozmosu. Yani çok Türkiye özelinde bir takım şeyler var tabii ki oyunda. Ama bütün bu güç ilişkileri ve bizim hani yorumladığımız şekliyle biraz şiddetin nasıl diyeyim arkeolojik gibi bir bir şey var. Erkeklik kavramı, işte üstünlük kavramı falan filan. Bütün bunlar aslında bizim yeniden işte budur, bu tekste bugün bu şekilde yaklaşabiliriz dememize sebep olan faktörler. Tamam, aynı anda cümleyi atlamış olduk ama ben de tam bunu soracaktım. <gülüyor> Aslında soracağım şeyi cevaplandırmış oldun. Evet Türkiye panoraması. Okan onu çok güzel vurgulayarak anlattı. Ama şöyle bir yerden girerek soracaktım. E, üç gün boyunca yanlış bilmiyorsam yani tam tarihlerine de bakmak istiyorum. E, 9-10-11 Haziran tarihlerinde 2021. 12'si de var 4 oyun. <gülüyor> 4 oyun 12 Haziran tarihlerinde. 4 kez siz bunu Viyana'nın önde gelen festivallerinden birinde bu sefer Viyana'da. Yana merkezli uluslararası bir izleyiciyle de buluşturmuş oldunuz ve Okan'ın bahsettiklerinin hepsi maalesef ki e, ve Özlen'in daha doğrusu tekstinde de anlatmaya çalıştıklarının hepsi maalesef ki Türkiye'ye özel bazı durumlar içermekle birlikte evrensel bir takım itidar mücadelelerine sorunlara e, hitap ediyor yani onlara işaret ediyor orada nasıl karşılandı Yana'da sizi en azından nasıl tepkiler geldi bununla ilgili sizin regisini E, sahne tasarımını, işte hareketli görüntülerini, videolarını oluşturarak katkıda bulunduğunuz e, bu şey kiralı sahibinden kiralık oyununa. E, orada da e, yani çok çok güzel karşılandığını söyleyebilirim. E, mesela hani şeyi hatırlamaya çalışıyorum. E, en çok üzerine konuşulan şey şiddet konusu oldu. Yani e, aslında sadece bir yanda değil, daha oyunun 2018'deki okuma tiyatrosunu dinlemiş olan yabancı programcılar değilim mesela. Genel olarak hani insanlığın ilgisini çeken şey bu kadar şiddet içeren bir oyunu bizim nasıl e, sahnelediğimiz yani nasıl o şiddete mesafe aldığımız bir başka dille anlatmaya çalıştığımız en fazla üzerine tartıştığımız konulardan bir tanesi bu oldu diyebilirim çünkü e, hakikaten her, her sahne bir yumrukla her sahne başka bir yani yumruk sadece küçük kalıyor ama e, şiddetle bitiyor oyunda e, çünkü hakikaten oranın doğası böyle e, bulunan yerin doğası böyle. Bizde ise bunun biraz analizine yönelik bir sahneleme söz konusu. O mesafe almak bir yerden işin realizmini de sinema gibi sahnede tutmaya çalışmak ama bir diğer taraftan mesafeyi de göstermek falan gibi bir çalışma var. Bunun üzerine çok konuştuk. Tabii ki hani bugün dünyanın içinde bulunduğu durum ve Türkiye'nin biraz önce bahsettiğimiz meseleleri de konuşuldu. Bununla ilgili sorular ve tepkiler de hani oldu. Bilmiyorum Okan başka bir söylemek isteymiş. Evet yani. yani biz burada şeyde bir bankta geçiyor sonuçta bu ve farklı bölümlerden oluşuyor. 10 bölümden oluşuyor. Biz şiddeti ya sahneye olduğu gibi koymayacağımızı biliyorduk. Çünkü hakikaten öldürülüyor, bıçaklanıyor, oraları kesiliyor, buraları kesiliyor Yani gerçekten şeye yakın bir şiddet var yani oyunun içeriğinde. Sahneye neyse e. olur. <gülüyor> evet. evet. Evet yani A baş. O. B Bu bayağı o, vahşet var. Dolayısıyla biz bunun e, şiddeti oluşturan, şiddeti iktidarı aslında birçok e, parametresini oluşturan öğeleri bir tür e, meclisin dediği gibi bir e, yapı içinde bir canlı kamera eşlik ediyordu. Böyle bir tür bir şey masası gibi. Yani bütün bu objeleri bunların objeleştiği bir masa vardı. Paranın, bıçağın, jiletin vesaire Bunları oyuncuları alırken ve verirken görüyorduk. Ondan sonra yani kabaca görmeyen insanlar için gözlerinin önüne getirmek için ve de aynı zamanda anlatıcı unsurunu ekledik. Yani yazarın sayfa aralarında bir tür didaskali diyebileceğimiz notlarının bir kısmını sahneye gerçek gerçekten taşıdık. Dolayısıyla e, olan şey büyük şiddetli anlar e, hiçbir zaman o şekilde gerçekleşmese de seyirci gözünün önünde canlandırabiliyordu çünkü objesi orada, e, şiddetin e, öznesi kişiler sahnede, şiddetin anlatısı da öbür tarafta yani böyle bir parçalı yapıyla seyircinin kafasında bütünleşmesini sağlayacak bir reji yarattık aslında. Peki şuna geçmek istiyorum. Yaklaşık bir 5 dakikada süremiz kaldığı için süreyi de iyi kullanabilmek adına Viyana'daki Festwochen eğer yanlış telaffuz etmiyorsam hiçbirimiz Almanca'ya üçümüz de çok anladık. Galiba ayrı. şey demek yani festivaller demek bu arada. Festivalin çoğulu. Viyana festivalleri demek. Viyana pardon, Viyana sanat festivalleri demekmiş açılımı. Tamam, sağ olun. E, orada sahibinden kiralık bahsettiğimiz gibi Haziran ayında 4 kez Vahnelendi, izleyiciyle buluştu fakat buna eklemlenen program anlamında bir başka <gülüyor> laboratuvar için, laboratuvarlar için hatta siz Viyana'ya geri döneceksiniz eğer pandemi koşulları izin verirse. Bu da Eylül ayına tekabül ediyor ve sahibinden kiralık için konuştuğumuz aslında Türkiye'ye çok özgü olan bir çıkış noktası ile Özen Yola'nın kalemi aldığı siz de eminim rejisinde de ondan yararlanmışsınızdır. Ama evrensel meselelere odaklanan, aslında kamusal alanın kullanımı bakımından da çok şey söyleyen bir parkta, bir bankta geçtiğinde vurgulamış olduğun okan bir şeyin Bu sefer Viyana kentine çok özel vurgusu olan Viyanalılar için adeta değerlendirilecek. Viyana'dan sevgilerle başlıklı katılımcı, Melis'in program öncesinde gündeme getirdiği gibi sizin bir takım katılımcılara atölye yapıp, bir şey ortaya çıkartacağınız değil de birlikte çalışarak hep birlikte bir üretimin sonucu da görebileceğimiz bir atölye var ya da laboratuvarlar var adlandırmak istediğiniz biçiminde. Bunun için bir açık çağrı da yaptınız. 12 katılımcı olduğunu biliyorum. Belki bu program yayınlanırken artık o katılımcılar bile belirlenmiş olacaktır ama bununla ilgili neler söylemek istersiniz? Yani Viyana deneyimiz size neler getirdi ve Viyana'ya özgü böyle bir laboratuvar çalışmasını nasıl yapıyorsunuz? Hemen küçük bir laf alayım. Okan, sen de tamamlarsın beni. Şöyle bir şey var. Aslında festivalin de yaptığı bu davet, yani bilirsin böyle festivallerde oyununuzu ya da işinizi gösterip ondan sonra workshopla tamamlayabilirsiniz. Biraz Bazıları için masterclass, bazıları için workshop. Aslında festivalin de bu sene yapmak istediği şey, bizi de açıkçası ilgilenen, yani bizi de daha fazla heyecanlandıran şey. ...bizim hani bir şeyler öğrettik... ...aman işte şu sanatı onlara... ...şu sanat metodolojimizi onlara öğrettik değil... ...beraber bir şeyler üreterek... ...kendi üretme biçimimizi tabii ki getirerek... ...ve kendi üretme biçimimiz içerisinde... ...beraber bir şeyler oluşturarak... ...ama bahsettiğim şey 4-5 günden... ...pardon bir haftadan aslında... ...yani bir hafta içerisinde <gülüyor> bir şey... ...paylaşmaktan bahsediyoruz... ...böyle bir yöntemle çalışmak oldu... ...bunda da aslında konu belirlerken... ...bir çağrı ile ilgili bir şeyler oluştururken... Ee, uzun zamandır kafamızı kurcalayan bir meseleye, egzotizm meselesine değinmek istedik. Bunun üzerine düşünmek ve çalışmak istedik. Biraz hoşumuza da gitti işin ironisi açıkçası. Ee, bilmiyorum sen görmüş müydün? Bizim seneler önce e, Kim, Kyo hani, e, Kim Kyo için yaptığımız videolardan bir tanesi e, Okan ve benim Osta'ya kaçmış olan iki tane sanatçıyı oynadığımız, e, müzik sanatçısını oynadığımız bir videomuz var. Biraz onu oraya geri dönüp iki tane Viyana'ya varmış ve oranın oradaki şehir hayatını Avusturyayı bir şekilde başka dışarıdan gören sanatçıyı hani kendimizce parodi ederek bir bir nasıl diyeyim bir çıkış noktası hayal ettik. Bu çıkış noktasında da nasıl hani bazen aynı şekilde bir takım entelektüeller, kültür insanları, sanatçılar Türkiye geldiği zaman ay ne kadar gerçek, ay ne kadar biliyorsunuz işte çok fazla şey yapmama gerek yok. Böyle bir anda gerçekliği bulmuş ve karşılaşmış gibi bir şey yaşayabiliyorlar. Biz de hani böyle yaşamak istesek ne olurdu bizim karşılaşacağımız şeyler? Nedir hani en etkileyici şeyler ya da en hani kırılgan şeyler şehirde? Böyle bir liste oluşturduk. Ee, sorular belki, listesi. Sorular listesi. <gülüyor> belki sen akşam burada girmek istersin. Aslında bu sorulara birlikte cevaplar arayacağız katılımcılarla. Yani onların da e, herhangi bir objeyle, yani obje derken şiir, söz, şarkı, hikaye, dans, e, müzik e, bir gerçek bir obje de olabilir. Bunları getirdikleri ve şehir üzerine, Vienna üzerine düşündüğümüz. Yani Viyana'yı düşündüklerinde onu nesinin kırılgan buldukları, nesini iyi buldukları, nesini kötü buldukları diyelim, nesini şiddetli buldukları, nesini zor buldukları gibi basit sorularıdan oluşarak. Sonra da bu bizim aslında çalışma sürecimiz. hani e, Onları birleştirerek bir bütün oluşturmaya ya da bütün oluşturmaya e, uğraşmadan o parçalı yapının içinde bir bir anlam ifade etmeye uğraşacağız aslında birlikte. 8 ila 12 Eylül arasında, 13, 12 Eylül ve sizin sizinle birlikte 12 katılımcı daha olacak. Bunların illa sanat alanında, performans alanında evet. profesyonel olmaları da hiç gerekmiyor. Anladığım kadarıyla bir açık çağrı yapmış oldunuz. Onlarla belirle, belirleyeceksiniz ekip arkadaşlarınız diyelim. Bize ayrılan sürenin maalesef sonuna gelmiş durumdayız. Sevgili Melis, sevgili Okan çok teşekkür ederim. Bugünkü konuklarım biri kendi, Onları kendi hesaplarından, sosyal medyadan ve web sitelerinden de takip edebilirsiniz. Gündemimizde ise Viyana'da Haziran ayında e, izleyiciyle buluşan, buluştuktan sonra aynı zamanda Eylül ayında yine yeniden dönüp gerçekleştirecekleri laboratuvar çalışması vardı. Katılımcı bir bir nevi atölye çalışması vardı. Çok teşekkür ederim ikinize de. Teşekkür ederim. Hoşçakalın. Sevgiler. Bay bay. Harikten sana gezegenden kültür sanat haberleri Hazırlayan okay, South America Australia the... France <gülüyor> <gülüyor> Çelenk Barfra